<San> اشرق يا نفس حبًا وصفا اشرق فالكون نورًا وضيًا اشرق يا بعد وسلام عليه <San> Ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun. Rabbim bizleri tevhid yolundan, sünnet istikametinden ayırmasın. Rabbim bize hakkı hak göstersin, hakka tutunmayı, batılı da batıl göstersin, batıldan da uzak kalmayı sevdirsin kardeşlerim. Rabbim bizlere delille ölmeyi, delille yaşamayı kolaylaştırsın. Ölecek insan delille olsun, yaşayacak insan da delille yaşasın. Dolayısıyla dini delille yaşayan, ile hareket eden salih müminlerden eylesin kardeşlerim. Şimdi bugün Allah izin verseyin her zamanki gibi Selefi Salih'in akidesi dediğimiz el Sünnet ve Cemaat akidesini beyan eden kitabımızın şerhine devam edeceğiz. Kitabımızın Yazar Abdullah bin Abdülhamid el-Âferi bir başka ismiyle de Abdullah yolcu hocamız. Yani bu kitabı yazan hakikatte kimdir? Abdullah yolcudur. Allah ondan müelliften razı olsun, ömrünü hayırlı uzun kılsın, ümmete faydalı bir alim eylesin kardeşlerim. Onu ve bütün selefi hocalarımızı Allah için seviyoruz ve takdir ediyoruz. Bugün kaldığımız bölüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Bu babtan devam edeceğiz ama daha önceki babımız peygamberlere imandı. Peygamberlere iman bölümüne hakkıyla elhamdülillah değinmiştik. İmanın ilkeleri üzerinde gidiyoruz. Tabi peygamberlere iman konusu açılınca yani genel anlamda tüm peygamberlere imandan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir bölüm açılmış. Müellif bunu açmakla da yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tafsili anlamda nasıl iman etmemiz gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Ve bunu yapmakla da çok güzel bir iş yapmıştır. Allah ondan razı olsun. Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığı zaman ona salat ve selam getirmek vaciptir. Bu ümmetin alimlerinin Bizlere bir miras olarak bıraktığı bu güzel sünneti ihya etmek, korumak hepimizin görevidir kardeşlerim. Günümüzde salavat düşmanları dediğimiz bir takım düşmanlar da türemiştir. Hakikaten özgürlüklerin arttığı ülkemizde birçok sapık fırkalar ve bidatçiler gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi Allah izin verirse Selahattin senden başlayalım. Bakalım Muhammed aleyhissalatu vesselam kimdir? ona nasıl iman edeceğiz? Bu konuda temel kriterlerimizi öğrenelim. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. O Kasım'ın babası Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Geriye doğru atalarının isimleri ise şöyledir. Abdülmuttalip, Haşim, Abdümenaf, Husay, Kilab, Nurre, Hav, Lüey, Galip, Fir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Ma'at ve Adnan. Adnan Allah'ın peygamberi İbrahim el-Halid'in oğlu İsmail peygamberin soyundandır. İkisine de salat ve selam olsun. Evet ikisine de salat ve selam olsun. Kardeşlerim Peygamber Aleyhissalatu vesselamın sülalesinden soyundan haber veriliyor. Bu paragrafa baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın soyu temiz bir soydan geliyor. Asil Aynı zamanda Soylu ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın değerli kardeşlerim İsmail'in ve İbrahim'in esasına dayanıyor. Dolayısıyla bahsi geçen bütün bu dedeleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin var olan kabileler içerisinde en şahsiyetli insanlar, en çok sevilenler, iyilikleri görülenler, insanları kötülükten alıkoyanlar ve insanlara hayrı dokunan güzel insanlardır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu, sülalesi bu güzel seçtiğin dedelere dayanmakta. En baştaki o zaman dedesi kim oluyor? İsmail Aleyhisselam. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ve ondan Adnan oğulları ve derken oğullardan dededen dedede ve en son Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine. Ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam Mekke'de doğuyor. 63 yaşında vefat ediyor. Ve 23 gün risaletlik boyunca davetinde tevhide çağırıyor ve şirkten sakındırıyor. Ve Medine'de değerli kardeşlerim vefat ediyor. Şimdi bu paragrafta yani peygamberimizin soyunu, sünalesini öğrenmiş olduk. Evet. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Nebilerin ve Resullerin sonuncusu. Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberdir peygamberdir o Allah'ın kuludur ona ibadet edilmez peygamberdir yalanlanamaz evet. şimdi bu paragrafların üzerinde biraz e, durmamız hayırlı olacak bu cümlelerde değerli kardeşlerim peygamberin İslam nazarındaki konumu ifade ediliyor yani İslam peygamberinin İslam nazarındaki konumu nedir Müslümanlar peygambere nasıl bakması lazım Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a bakış açılarımız nasıl olmalıdır bu anlamda bilgiler veriliyor. Müellif bu bilgileri aktarırken deliller ışığında kaynaklara dayanarak özet yapıyor. Mesela burada Allah'ın kuludur, ona ibadet edilmez demek böyle bir cümle geçiyor. Diyelim o Allah'ın kuludur ve ona ibadet edilmez. Ne demek? Evet bu cümleyi bir anlamaya çalışalım. O Allah'ın kuludur değil mi? Muhammedun Resulullah. O Muhammed Allah'ın Resulü. Ancak beşer bir kul. Ve bununla beraber Allah'ın Resulü ve ona da ibadet edilmez. Yani onun beşer olduğu ifade ediliyor. Beşer olması demek onun asla tapılmaya layık olmadığını ifade etmektir. Tapılmaya layık olanın, mabut olanın ancak ve ancak Allah olduğu gerçeği ifade ediliyor. Çünkü bazı insanlar Muhammed ve Vesselam'dan yardım bekliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ilah konumuna çıkartıyor. İşte bu cümle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a asla ibadet edilmeyeceği gerçeğini ortaya koyuyor. Çağımızda kimse ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tapıyorum demeyecek. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şu anlamda şirk koşacaktır. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam yardıma gelmektedir. İstediğim zaman, medet dilediğim zaman benim ihtiyacımı gidermektedir. İşte böyle bir inancı taşıyan insan şirk işlemektedir ve ona tapmış olmaktadır. Dolayısıyla günümüzde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bazılarının bakış açısı bu. Bu halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o bir insandır. O bir beşerdir. Ve o Allah'ın ertesidir. Ve aynı zamanda ona tapılmaz. Ona kulluk edilmez. Onun insani fonksiyonları asla ve asla unutulmamalıdır. Ama günümüzde bazı insanlar bu hataları değerli kardeşlerim açık bir şekilde yapmaktadır. Mesela Şefaat ya Resulallah deyip deşil koşan çok insan vardır. Şefaat ya Resulallah. Yani dünyada şefaat istemek, Peygamberden ondan yardım ve medet istemeydi. Ancak şöyle derse, Ya Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamet gününde, mahşer gününde bana şefaatçı nail eyle derse bu meşrudur, caizdir. Çünkü hadislerle bu geliyor. Ama dünyada dese ki, şefaat ya Resulallah, şefaat medet ya Resulullah derse bu şu anlama geliyor yani bana yardım et. Benim sıkıntımı gider anlamına geliyor. Böyle bir şeyin de şirk olduğu konusunda şüphemiz yoktu. Evet. Peygamberdir yalanlanmaz. Ne demek? Evet bazı kardeşlerden bu konuda bazı bilgiler alalım. Peygamberdir yalanlanamaz. Ne demek? Evet Mustafa kardeşim. O Allah'tan yerine onlar bildiklerini bildirilerini biliriyor. Vahiyyi açıklıyor. Çok güzel. Evet Eyüp. Peygamberlerin özelliklerinden bir tanesi de asla yalan söylenmez. Çünkü onlar sadece Allah'ın söylediklerini insanlara iletirler. Güzel. Başka? Muhammed. Hocam Dürk Mesut. şöyle buyuruyor. Bir sağlık konu diyor doğru sözü olan ve doğru sözü Allah tarafından tasdik olunan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ee, ayet-i Necim Necm suresi Allah-u Kerim ki o kendi hevasta konuşmaz onun konuştuğu ancak vahidir hani burada da ayette de e, sünnette de biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanılmayacağını biliyoruz burada Güzel, başka? Evet, Selahattin Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yalanlanması yalanlanması iki şekilde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'lerin, Ebu Leheblerin yaptığı gibi Peygamber'in getirdiği sözü e, doğrulamamak ve onu yalanlamak diye yalan söylediğini iddia etmektir. İkincisi ise bugün çağımızda hadis inkarcılarının yaptığı bir yalanlamadır ki evet. bu da Ebu Cehil'lerin yaptığının aynısı. Onlar şahsını görerek yalanlamışlardır. Bunlar ise Peygamber Sözsel'in şahsına iman etmekle birlikte onun bu hadislerini kabul etmemekle onu yalanlamışlardır. Çok güzel. Yani kimse demeyecek ki ben Muhammed ve Vesselam'ı yalanlıyorum. Gerçi günümüzde bazı ateist insanlar ve layık düşünce mensupları bunları söylerler. Bunlar nadir, az insanlar. Ancak Muhammed ve Vesselam'ın yalanlanmaması demek şu anlama geliyor. Yani onun haber verdikleri sünnetleri, uygulamaları bağlayıcıdır. Yalanlanamaz. O vahiy ile konuşur. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ O konuştuğu zaman ancak vahiy ile konuşur. Hevasından konuşmaz. Allah ayetinde onun konuşmasının vahiye dayandığını haber veriyor. Onun sözü, onun fiili ve onun takriri Allah subhanahu ve ta'ala'nın emri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Rabbimizin kendisine emrettiği çerçeveden dışarı çıkmamıştır. Her sözü ve ameli bizim nezdimizde vahidir. Nasıl Kur'an'ın hükmü bağlayıcısı, bağlayıcıysa, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hükmü de bağlayıcıdır. Yani mutlaka o mümin onları doğrulamak zorundadır. Aksi halde Muhammed Aleyhissalatu vesselama iman gerçekleşmez. Muhammed Aleyhissalatu vesselama iman onun haber getirdiğini doğrulamak onun elçiliğini tasdiklemek, onun sünnetlerini doğrulamak ve teslim olmaktan geçiyor. Bazı insanların yaptığı gibi asla yapmayacağız. Demi Senatın kardeşimizin dediği gibi. Evet Mekke müşrikleri onun şahsiyetini, sözünü, haber verdiklerini açıktan reddediyorlardı. Birileri de ben Müslümanım demekle beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haberlerini reddediyorlar. Muhammed ve Vesselam'ın sünnetini reddediyorlar. Biraz sonra geleceğiz mucizelerini reddediyorlar. Bukhari ve Müslüm'de gelen sahih hadislerle haber verdiklerini akılla inkar ederek batıl bir yol çiziyorlar. Dolayısıyla bunları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini söylemek mümkün değildir kardeşlerim. Ona iman etmek haber verdiklerini tasdiklemekle gerçekleşiyor. Devam edelim. Yaratılmışların en hayırlısı, en üstünü ve efendisidir. Evet, güzel. Onlar içinde Allah katından en değerli, derecesi en yüksek ve Allah'a en yakın olanıdır. Evet. Doğrudur. Muhammed Aleyhissalatu vesselam insanlar içerisinde en seçkin insan, ulul azm içerisinde en affeftan insandır. Ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam Kur'an ve sünnette gelen delillerle yaratılmış yaratılmışların içinde en seçkin en sağlam, en senim, en çok sevilen bir insandır. Allah bizim peygamberimize böyle bir güzelliği değerli kardeşlerim takdim etmiştir. Ve o insanlara da en güzel davranan bir insandır. Onun hayatında bizim için güzel modeller, örnekler vardır. Şimdi geldik bir başka cümle. Evet. Onun şeriatı da bütün şeriatların hükmünü ortadan kaldırıcıdır. Her zaman ve her mekana uygun ve hepsini düzelticidir. Kıyamet gününe dek kalınılır. Evet. Şeriat yol demek, nizam demek, düstur demek. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatı geldiği andan itibaren daha önceki olan bütün şeriatlar geçerliliğini, hükmünü kaybetmiştir. Onun şeriatı bütün şeriatları nesk etmiştir, iptal etmiştir. Çünkü onun şeriatı en üstün bir şeriattır, yoldur. Düzendir, nizamdır, hükümdür, kanundur. Ondan daha doğru bir nizam ve hüküm yoktur. Eğer bir beşer Allah'ın şeriatının dışında bir şeriatı doğrularsa ve bunu tasdik ederse, kanben iman ederse, Allah'ın şeriatının önüne almanın doğruluğunu savunursa, böyle bir insanın dinden çıktığı konusunda hiçbir alim, Şüphe etmemiştir. Allah'ın şeriatı uygulamaya en layık olan şeriattır. Yeryüzünde var olan bütün beşeri düzenlerin üstündedir. Bütün beşeri düzenler ayaklarımızın altındadır. Ezinmeye mahkumdur. Bütün putlar ayaklarımızın altındadır. Ve o putların getirdiği nizamlar Allah'ın dininin dışındadır. Dolayısıyla Allah'ın şeriatı bugün hakim olmasa da illa bir zaman diliminde Rabbimin emriyle, hidayetiyle ve yol göstermesiyle galip gelecektir. Nitekim bugün Tevrat'ın da İncil'in de değil mi Hristiyanlığın ve Yahudiliğin önüne geçmiştir. Bugün İslam yeryüzünde en çok yayılan ve en çok kabul gören dindir. Bu da Rabbimizin bir hak olarak gönderdiği semavi din olduğunun gerçeğidir. Zaten İslam şeriatı dediğimiz zaman İslam hukuku, İslam nizamı yani Rabbimizin ilahi hükümleri diyoruz. Ben size sorayım. Yani Yani insanı yaratan ve latif ve habir olan Allah bilmez mi? İnsanı yaratan ve ona bütün organları veren ve akıl veren sevdiği ve sevmediği, hoşlandığı ve hoşlanmadığı, kendisi için mutlu olabilecek ve mutluluktan alıkoyabilecek şeyleri en iyi bilen Allah değil mi? Allah bu insanı yarattığı için, terkip ettiği için ona da en güzel doğru bir nizam koymuştu. Şimdi kim diyebilir, hangi akıllı, hangi aklani dediğimiz akılcı veya rasyonalist dediğimiz veya laikler dediğimiz veya, veya mülhitler dediğimiz ateistler veya o saptırıcılar dediğimiz o insanlara sormak lazım değil mi yaratan Allah mı daha iyi bilir yoksa siz yaratılmışsınız siz mi daha iyi bilirsiniz kim iyi bilir elbette Allah bilir o zaman size aklı yaratıp da teslim eden o aklınız mı yoksa aklı yaratan mı o Allah iyi bilir. Değil mi? Bazı insanlar yaratılmış olan aklı Allah'ın naklinin önüne alıyorlar. Ve böylece sapık batıl bir yolu tercih ediyorlar. Devam edelim. O hakikat ve hidayetle hem insanlara hem de cinlere gönderilen bir peygamberdir. Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Nitekim Allah-u Teala onun hakkında şöyle buyurmuştur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet. Peki dostlar, kardeşler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın gönderilmesinin gayesi bu paragrafta açık bir şekilde ifade ediliyor. Ne diyor Allah? Ve ma ersenak illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik buyruluyor. Peki peygamberimizin rahmet olarak gönderilmesi demek ne demek? Yani bu ayetin bu bölümünü nasıl tefsir etmeliyiz? Evet. Evet kardeşler. Evet Selahattin. Hocam bu ayeti kerimeyi bir hadis-i şerifiyle e, tefsir edebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki e, sizin de diyor benim şuna düşüremezler. Bir diyor ateş yanıyor. Çekir ve kelebekler diyor oraya gidiyorlar. Onun üzerine doğru uçuyorlar. Ben ise diyor onları diyor engelliyorum. Ben diyor size için gönderilmiş bir peygamberim. Ve siz diyor ateşe doğru gidiyorsunuz ve ben de size bir uyarıcıyım, bir tebliğ edeceğim. İşte Peygamber'in bizim için rahmet olmasının şey budur. Çünkü bir rahmet sahibi bir insan ancak bu alanda ateşe gidecek olan bir mahlukatın önüne geçip de onları o ateşte <gülüyor> alır. Ve evet, insan ciddi. da günaha meyilli olduğundan dolayı bir yerde bir kılıncın gönde o günaha girmesi, o şirke bulaşması ve ateşe girmesi Haldir ve bundan dolayı Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem insanlara uyarıcı olarak gönderilmiştir, uyardıcı olarak gönderilmiştir ve korkucu olarak gönderilmiştir. Güzel. Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın rahmet olması demek tevhidle gönderilince karanlık içinde olan insanları aydınlığa çıkartması demektir. Allah Peygamber rahmet olunca insanları şirkten alı koydu ve tevhide davet etti. Karanlıklardan aydınlıklara çıkarttı. Masiyet doğru yollara iletti kötü, iğrenç, ahlaki yapılarından doğru ve düzenli, üstün bir ahlak özelliklerine davet etti. İnsanlar putlara taparken Muhammed ve Vesselam gelince putlardan uzaklaştı. Dikkat edin, yani Allah'ın bir hidayeti ve lütfu olmasaydı, Muhammed ve Vesselam'ın da daveti ve çağrısı olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Değil mi? Eğer Allah bize hidayeti göstermeseydi, eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hidayetin yollarını bize beyan etmeseydi, model olmasaydı bizim salt, yalın aklımız doğruya erebilir miydi? Eremezdi. Biraz sonra değineceğiz. Yani bazı insanlar yalın bir aklın, salt bir aklın peygamberler gelmese de doğruya ileteceğine inanır. Akıldır doğruya iletir hidayete iletir, sırat-ı mustakime ulaştırır. Eğer aklın böyle bir rolü olsaydı, bugünün ateistleri, laikleri, liberalleri veya komünistleri ve dinsizleri çoktan Allah'ın yolunu bulurlardı. Eğer Allah vahiy indirmeyecek, peygamber göndermeyecek, kitap indirmeyecek ve akıl da doğruyu bulacak olsaydı, bu çoktan gerçekleşirdi. Zaten bu, zındık ve saptırıcı filozofların, felsefecilerin, kelamcıların bir düşüncesidir. Ve bu düşünce geçmişte yaşadığı gibi günümüzde de hala yaşatılmaya çalışılmaktadır. Örneğin Hüseyin Atay 1950'li yıllarda yazdığı makalelerle 60'lı yıllarda 70'li 80'li yıllarda hala bugün yaşıyor 90 yaşında Kur'an araştırmaları adı altında 7 tane ciddi bir kitaplar çıkartmıştır aklın tek ölçü olduğuna inanan bir insandır okursun diyor Kur'an'daki ayetleri aklına uygun ne geliyorsa doğrularsın ne hadis zikrederseniz zikredin hangi hadisten sünnetten bahsederseniz bahsedin red gidiyor ve bu insanlar ilahiyatların kurulduğu dönemlerde Müslümanları layıkleştirmek amacıyla devletin kontrolü altında yetiştirilmiş ilahiyatçılardır bunların hedefleri bellidir Ümmetin Kur'an ve sünnet bağını kesmek ve selefle olan bağlarını kaldırmaktır. Aklı tek ölçek görmektir. Ülmeniyum <gülüyor> dediğimiz laiklerle bu akılcı zihniyetlerin arasında ne fark vardır? İnanın birçok laiklerde Kur'an'a iman ediyor ama hükme geldikleri zaman doğrulamıyorlar. İdari makamlara geldikleri zaman doğrulamıyorlar. Bu adam da öyledir tüm konuşmalarını vesairelerini incelediğiniz zaman görürsünüz. Dinin hükmüyetini dinin idari makamda olmasına karşı olan bir zihniyet. Zaten buradaki sözü çarpıcıdır. Laik bir zihniyet ancak İslam'ı da bırakamamış akılcı bir mantıkla kardeşlerim. Bakın Kur'an'la sünnetin birçok alanlarına müdahale ediyorlar. Yani burada şu konuya değinmek istedik. Kardeşlerim açık bir şekilde yalın salt akıl bizi hakka iletmeyecektir. Eğer iletmiş olsaydı akıl üstünlüğü, zeka üstünlüğü öne çıkan Sevan Nişanyam adında Ermeni asıllı ateist bir adam, gece gündüz hakikati aradığını iddia eden bu adam çoktan Rabbinin yolunu bulurdu. Çoktan hidayete ererdi. Çoktan sınat-ı mustakime ulaşırdı. Ama iç güdülerinin kendisini Allah'ın olmadığına ilettiğini söylüyor. İç güdüleri dediği, aklı dediği o varlık, o kabusu, o illeti kendisini Allah'ı inkar etmeye sevk ediyor. Allah diyor, Tanrı mı diyor, var mı diyor, tek Tanrı mı, çok Tanrı mı dinlerim, hepsi falsafis o diyor. Din yoktur, iman yoktur, İslam yoktur, Allah yoktur diyor. Yani demek ki akıl doğruya giden bir araç, alet değildir kardeşlerim. Bu insanın kurmuş olduğu dünyada içki var, şarap var, zina var. Haram var, nefret suçları var, eşini dövme var, kavga var, meydan okuma var, İslam eleştirme var, Müslümanların diyen yargılarını küçümseme var. Ben sormak istiyorum, aklı putlaştırmış bu zihniyetlere. Neden bunların akılları kendilerini Allah'a iletmiyor? Neden peygamberin yoluna iletmiyor? Neden İslam'ın güzel yollarına iletmiyor? Demek ki akıl mücerret anlamda, Hakka iletmiyor, doğruya çağırmıyor kardeşlerim. Sen aklı sınırsız bir özgürlükle donatırsan vahyi iptal ediyorsun, nakli terk ediyorsun. Doğru değil mi? Sen aklı yücat, karşısında nakli ne yapıyorsun? İptal ediyorsun. Nakle yani ayet, nabise, delil olarak bakmıyorsun. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bakın Allah'ın şeriatından hareketle aklın ne kadar... ...insanlara zarar verdiği konusuna değinmiş oldu. Evet Abdurrahman. Abdurrahman Erselnakelle Rahmetellâ Alemin. İzmir Konferansı'nda Abdurrahman Hoca şey yapmıştı. İşte müşteriler aklına ya da Allah Resulü'yü Müslümanlara hidayettir. İşte malum ise cennetine götürüyor. Kafirlere rahmet olarak göndermiştir. Çünkü savaş esnasında da olsa diyor, onlar din adamlarını öldürtmez, Kadınlarına zulm çocuklarına zulm eğer cizye dönlerse, yani şöyle cizye dönlerse kalp ama onlara zulmetmez, hayvanlara rahmet olarak gönderebilmiştir. Bir e, yük kurulan bir hayvan görse diyor olmuş da sahibine Allah'ın alıp söylemiştir bunu. İşte buna ye, çok yük bulursun, yemeye yedirmemişsin, şöyle ikaz ediyoruz. Hatta bir kuşu hedef olarak koyduklarına onu önlemiştir diyor. Evet. Allah işte cinlere, yani Resul-i hem insanlara hem de cinlere olarak bu da şimdi... Güzel. Tabii e, konumuz yani geniş bir konu. Allah Resulü'nün rahmet olması hangi boyutta, hangi özelliklerde, hangi kriterlerde e, biz bunlara girdiğimiz zaman Peygamberimizin insanlığa ve kafirlere kadar özellikle rahmet boyutunu anlatmaya kalksak zamanımız yetmez ama bu konulara değinmekle de güzel yaptık. Şimdi devam ediyor Selahattin kaldığımız yerden. Allah-u Teala ona kitabı indirmiş dinini emretmiş, emanet etmiş. Risaletini tebliğle görevlendirilmiş Ve bu risaleti tebliğ ederken de ona yanılmaktan korumuştur. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Bismillah. O kendi teva hevesinden bir söz söylemez. O söyledikleri bildirilen bir vahiden başkası değildir. Lecm 3 ve 4. Evet. O zaman Allah'ın şeriatı koruma altında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yanılmaktan koruma altında tabi biz peygamberimizin sahih hadislerini kastediyoruz burada Allah Resulüne birçok bazı insanlar uydurma sözler isnat etmişlerdir biz öyle hemen gördüğümüz her hadis sahihtir hasendir, makbuldur demiyoruz Allah Peygamber aleyhissalatu vesselamın muhaddislerin çerçevesinde bize aktarmış oldukları hadislerinin sahih ve hasen olanlarının hem akidede hem de amelde bir hüccet olduğuna iman ediyoruz. Zaten bu bizim hedefimizin yoludur. Yani o halde buradaki ayet zaten bu gerçekleri ortaya koyar mı? Ve yemti ku ani hawa in huwa illa vahiy yuha o kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Onun söyledikleri ancak bir vahidir. Yani peygamberin konuştukları bir vahidir. Onun sahih hadisleri, hasen hadisleri bizim nezdimizde vahiy hükmündedir. Ancak günümüzde bazı insanlar yeni bir dini formül bulmuşlar ve bu yeni dini formülle sahih hadislerde olsa hasen hadislerde olsa bunları eleyerek hurafelerden kurtararak yeni bir metodolojiyle din oluşturmaya çalışıyorlar. Yani yeni din koyucular türemiştir. İşte bu metodolojiyi de diyor ben kurdum ben koydum. Yakın bir zamanda da çok beklediğiniz diyor bu formülü ben size anlatacağım, ekibimle bunu duyuracağım diyor. Bunu Abdun Aziz bayındır söylüyor. Yani bugüne kadar İslam ümmetinin seçkin imamları ve alimleri o zaman bunları bulamadıysa yani bunlar sapıklık üzereydi. Demek ki ümmet batıl üzerine icma etti bugüne kadar bu formülü bulamayarak sapık bir yol seçti yani ne vahim bir tablo değil mi Muhammed ve Vesselam'ın hadislerini ayıklayacaklar ayıklamayı bırakın atacaklar ve Kur'an bize yeter mantığıyla Kur'an'ı da herkes kendi mantığıyla tefsir edecek anlayışlarını ortaya koyacak böylece yeni bir formül bulduk diye yeni gençliğimizin önüne çıkacaklar işte kardeşlerim görüyorsunuz Peygamberin Vahiy konuşmalarını bile iptal etmeye kadar vardırdılar. Allah Resulü'nün hadisleriyle oyun oynamaya kadar vardırdılar. Onlardan bir tanesi diyordu ki, bugün onlara bir cevaben bir şey yazdım. Diyor ki, Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geliyor. Hadis sahihtir Ebu Hureyre radıyallahu anhu yoluyla. Hadisin sıhhatında şüphe yok ve ravimiz güvenilir bir ravi. Ve üstelik hadisi de yanlış anlıyorlar diyorlar ki bakın diyorlar Bukhari ve Müslim Havva annemizin cinsel anlamda Adem aleyhisselama peygambere ihanet ettiğini söylüyor. Yani imam Bukhari ve Müslim gibi önderlere sıradan bir insanın bile layık göremeyeceği bir cümleyi layık görüyorlar. Nasıl olabilir de Havva annemiz bu anlamda cinsel anlamda ihanet etmiştir diye yani bu çatı altında, bu başlık altında İmam Bukhari ve Müslüm'ü ve tüm sünnet kaynaklarını rencid ediyorlar. İşin hakikatı bu insanlarda art niyet var ve cehalet var. Eğer hakkıyla sünnete inansalardı Allah onlara basiretlerini açardı. Burada Havva annemizin ihanetinde maksat cinsel anlamda bir ihanet değildir. Bu cuhela takımına bu dini öğretmek gerekiyor. Hiç alimlerin şerhine dönüp de bu hadisin acaba anlamı nedir diye kinlerinden ve nefretlerinden bakabildiler mi? Biz açıklayalım o zaman kardeşler. Buradaki ihanetten maksat hani Allah Subhanahu ve teala yasak bir ağaç koymuştu. Adem ve Havvannem ise bunlardan yemeyin yersen şeytan azdır ve siz o zaman hata edenlerden olursunuz denilmişti. Sonuçta Havva annemiz o ağacın yenilmesi konusunda Adem Aleyhisselam'ı teşvik etti. Onu süsledi. Ona kanan bu hataya kanan Adem Aleyhisselam da o ağaçtan yedi. İşte alimler diyor ki Havva annemizin ihaneti hatası bu ağacı Adem Aleyhisselam'ın nefsine hoş göstermesiydi. Şimdi bu olayla cinsel anlamda bir ihanetin bağı olabilir mi? Bu hadis düşmanlığı insanları bu kadar gaddar ve zanim bir konuma getirmemiş midir? Neden imam bu halinin ve müslümin bu sözlerini bir ulemaya, bir muhaddis'e götürüp de tarayıp da öğrenmiyorlar, incelemiyorlar? İşte kardeşlerim, hadis inkarcılığının getirdiği son nokta doruk budur. O halde imamlara gittiğimizde, muhadislere gittiğimizde bize buradaki hatanın, ihanetin bu anlamda olduğunu haber veriyorlar. Ancak Kur'an diyor ki, Kur'an yani ikisi birlikte yedi diyor. Evet ikisi birlikte yedi ve hata ettiğine İlla iki insan bir hata ettiğinde illa birinin önceden teşvik etmesi söz konusu olamaz mı? Örneğin Allah muhafaza A ve B şahısları bir hırsızlık etmek istese illa ikisi birlikte yapıyor mu yapmıyor mu yapıyor? Peki onlardan illa biri o noktada ona teşvik edici olmuyor mu? Sonuçta suçu yapanlar ikisi olmuyor mu? Mahkemede yargılanırken onlar, sen teşvik ettin bu da ona uydu değil. İkisi birden suçlu olarak yargılanmıyor mu? Ama tafsinata indiğiniz zaman değil mi o iki suçludan illa biri teşvikçi oluyor, davetçi oluyor. Yardımcı oluyor, onu o yana yönlendirmiş oluyor. Hadiste de Allah Resulü tafsinatı beyan ediyor. Evet Kur'an'a göre doğrudur, sahihtir. İkisi birlikte yedi ama önce birinin bir teşviki olduğu konusunda Kur'an bilgi vermez. Zira peygamberlerin mücadelelerini anlatan Kur'an tüm detayları bize vermez. Bu detaylar yok mu diyeceğiz o zaman? Tüm peygamberlerin hayatlarıyla alakalı bilgileri Kur'an A'dan Z'ye bize kronolojik anlamda bir bilgi olarak sunar mı sunmaz? Hadislerde çeşit çeşit farklılıklarda buluruz. Sahih ve olduğu müddetçe bunları doğrularız. Doğru değil mi kardeşler? O halde yani hadis inkarcılığının geldiği noktayı da bu çerçevede, öğrenmiş olalım ve bu din formülünü üretenlere de dikkat edelim. Evet. Onun risaletine iman edip peygamberliğine şahit etmedikçe hiçbir kulun imanı geçerli değildir. Ona itaat eden cennete girer, ona karşı gelip isyan eden cehenneme girer. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Hayır, hayır. Rabbine and ki onlar alalarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp Sonra da verdiği hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın kabul edip tam manasıyla teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65. Evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Sedat Hocam itaat cennete, ona olan isyan ise Tahsin İdris cehenneme taşı. Ona iman etmek, onun elçiliğini doğrulamak, haberlerini tasdiklemek, fiillerini ve sözlerini hayatta rehber edinmektir. Değil mi? Allah Resulü bizim için en güzel örnek bir modeldir. Bakın ona iman etmenin gerekliliklerinden biri de ayette açıkça ortaya konuluyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ Hayır, hayır. Değil mi? Hayır, hayır. Allah daha ayetin başında inkar ediyor. Ne inkar ediyor? Birilerinin iman iddialarını. Nasıl inkar ediyor ve neden? Rabbin and ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde, dini herhangi bir konuda, dini bir tartışmada, hayatın belli bir sahasında. Bakın çok önemli. Seni hakem kılıp sonra da verdiğin hüküm içlerinde, hükmün içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın kabul edip, Tam namasıyla teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmaz da. Nisa 160 Nisa 65. ayeti kerime. Bu ayeti kerimede Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın bakın ihtilaf anında bir merci olduğu ifade ediliyor mu? Bir mümin ihtilaf anında kime merci olarak bakacak? Kime müracaat edecek? Mesela. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a. Tabi her şeyden önce Kur'an'a, Kur'an'dan sonra Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a. Bakın burada Peygamberin açıkça ihtilaf anında bir kaynak olduğu söyleniliyor. Peygamber'e iman konusunda da üç aşamadan haber veriliyor. Üç aşama. Birinci aşama, ilkin onu kaynak bileceğiz. Ne demek yani onu kaynak bileceğiz? Dini bütün tartışmalarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gideceğiz. Onun sünnetine. Yaşarken ashab yanına giderdi. Ölünce biz nereye gideceğiz? Sünnetine gideceğiz. İlk aşama, Allah Resulü'nün bir kaynak olduğunu, bir merci olduğunu doğrulamakla başlar. Bugün bazıları daha bu ilk aşamayı bilmiyor. Veya biliyorsa ona müracaat etmeyi istemiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müracaat kaynağı olarak doğrulanmasını kabullenmiyor. Onun kararına, sözüne, çağrısına, emrine uymak gerekirken reddediyor. Birinci aşama İbrahim, onu kaynak bilmek. İkinci aşama, Verdiği hüküme itiraz etmeden teslim olmak. Yani verdiği hükmü doğrulamak. Kalpte bir sıkıntı olmayacak. Kalbinde onun verdiği bir sünnete, karara, hüküme, teslimiyete uyacaksın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyden haber veriyor? Örneğin Yecüc'den Mecüc'den, Mesih Deccal'den, İsa'nın muzulünden, kıyametin alametlerinden, kabrin azabından haber veriyor. Madem iman ettim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve bu hadisler sahih senetlerle geliyor. O halde bunlara iman etmek kalpte bir sıkıntı duymadan olacaktır. Bu ikinci aşama. Üçüncü aşama ise doğrulamış olduğum, tasdiklemiş olduğum, razı olmuş olduğum ve kalbimden şüphe duymadığım bu konuya teslim olacağım. Teslim olacağım. İman bunu gerekli kılıyor. İslam'ın gerekliliği budur. Biz gaybiyat dediğimiz bazı konulara aklımızla ulaşamıyoruz. Aklımız sınırlı, zayıf, dar. Aklı her alanda kullanamıyoruz. Ama Allah Resulü haber vermişse, sahih hadisse, 1400 küsür yıldan beri bu ümmet tarafından kabul görmüşse bizim yeni bir formülle bunları iptal etme hakkımız yoktur. Bu bir teslimiyet değildir. Onun sünnetini ayaktan altına alma, haberlerini reddetmeyin. Selefin nakin, nakinlerini ve eserlerini ayaklar altına alıp çöpe atmaktır kardeşler. O halde üç aşama değil mi? Bu üç aşama önemli de. Peki hocam bu üç aşamayı somut bir örnekle ortaya koyabilir miyiz? Evet koyabiliriz. Kabir azabı. Kabir azabı var mı yok mu diye size soru sordum. Dediniz ki biz bu konuda peyhambere müracaat ediyoruz. Hadisler var ve kabir azabının hak olduğunu bize haber veriyor. Ben de dedim ki evet Kur'an'da da delil var. Eyvallah hadislere iman ettik. Tamam ilk müracaatımızı böylece yaptı. Peki verdiği habere göre peygamberimizin ehli kitabın ve bazı insanların, kovucuların ve bevinden kendini korumayanların kabirde azaplara tutulduklarından haber veriyor. Buna iman ettik mi? Kalbimizde bir şüphe var mı şimdi? Elhamdülillah yoktu. Peki buna teslim olduk mu? Evet iman ediyor çünkü gaybiyatla alakalı bir mesele Allah Resulü en iyi bilendir. Çünkü o konuştuğu zaman vahiy ile konuşur. Hevasından, hevesinden konuşmaz. İşte somut bir örnek. Bütün diğer örnekleri de sizler çoğaltabilirsiniz. O halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet çerçevesinde böyle iman edeceğiz. Evet. Hocam bir de buradaki ayet-i kerime yani, e, insana bir de şunu gösteriyor. E, yani burada akılcı olan bir insan bu ayet-i kerime önüne iki tane seçenek çıkıyor. Ya bu ayet-i kerimeyi bakaraktan peygambere teslim olacak ya da bu ayet-i kerimenin artık hükümeti bitmiştir, peygamber yoktur, peygamber varken geçerliydi bu değil, bu ayeti inkar edilir. Diyenler var. Peygamberin getirdikleri, haber verdikleri, yaşadıkları tarihselci bir anlayışla diyorlar ki o tarihe bağlıdır. O tarih için geçerlidir günümüze ışık tutmuyor günümüzü bağlamıyor onun geçerliliği Mekke'de Medine'de idi diyorlar biz bunlara ne diyoruz tarihselciler yani tarihi bir vakadır geldi geçti bitti ya öyle insanlar türedi ki bunlar ben İslamcıyım deyip de aslında layık zihniyeti hortlatan insanlar devam edelim evet. her peygamber sadece kendi toplumuna gönderildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bütün insanlığa gönderilmiştir Nitekim Allah-u Tealaş ile Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sebe 28. Evet, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bütün beşeriyete gönderildi. İnsanlık ona iman etmekle mesuldür, memurdur. Eğer iman etmezlerse ona iman etmeyenler cehennemdedir. Yahudi olup da Hristiyan olup da diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Benim hak elçiliğimi doğrulamadıkları müddetçe onlar cennete giremezler diyor hadis sahih ancak bazıları bu ilahiyatçılara çok çatıyorum ben herhalde bugünlerde çok okuyorum bunları adam diyor ki Yahudiler de girecek diyor ya Hristiyanlar da girecek diyor kalbi dürüst olan dürüst kalbi selim olan kalbi yani insanlara zarar vermeyen kalplerin tümü diyor cennete girecektir diyor aman Allah çünkü hadis inkarcıları bu hadisi inkar ediyorlar demek ki size maktettiğim müslümde gelen bir hadis o halde dostlar yani büyük bir tehdit önünde miyiz? Yani biz şimdi bugün şirke düşmüş veya bidata düşmüş, harama düşmüş, pavyonlarda gezen, içkiler içen veya ne diyelim kumarhanelere giden, barlara giden, diskolara giden gençlere terk etmişiz. Dinin bu boyutlarını tartışır hale getirmişiz. Allah subhanahu wa ta'ala bize doğru yolu sevdesin kardeşler. Bakın bu ilahiyatçılar özellikle fiil dişi kulelerinde oturup da atıp tutanlar var ya, tabi hepsini kastetmiyoruz, ümmetin gençliğini saptırmada özellikle çok tehlikeli adımlar atıyorlar. Evet şimdi önemli bir noktaya geldik. Ehli sünnet ve cemaatın evet. mucizeye bakış konusu, bakışı. Evet. Ehli sünnet ve cemaat, Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, apaçık yazı tamaçlı bütün mucizelerle desteklediğine iman eder. Bu mucizelerden birisi hatta en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala Kur'an'la milletlerin en beli, en fasih ve en güzel konuşanı olan Araplara onun bir benzerini getirmeleri konusunda meydan okumuş. Kapımızı kapatın. Ancak onlar onun benzeri tek bir sure dahi getirememişlerdir. Allahu Teala hikmeti gereği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi kılmıştır. Çünkü onun en büyük mucizesi şayet maddi bir şey olsaydı geçmiş peygamberlerin mucizelerinin sona erdiği gibi o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla sona erdi. Evet bu paragrafta bir mucizeye bir de en büyük mucize olan Kur'an'ın mucize oluşuna değiniyoruz. Nedir mucize? Mucizenin gelişi acze kökünden geliyor, acz kökünden geliyor. Ve mucize demek Allah'ın peygamberin davasına uygun olarak onu ve peygamberliğini tasdik etmek amacıyla onun eliyle ortaya çıkardığı ve beşerin güç yetiremediği olağanüstü bir iştir. Ve bu mucizeler peygamberlerin elleriyle gerçekleşir ancak Allah izin verdiği takdirde olur. Hiçbir beşerin Allah izin vermediği müddetçe böyle harukulade, insanüstü, olağanüstü bir şey yapması mümkün değildir. Mucizelere eskiden olsun, günümüzde olsun, inananlar, inanmayanlar, ikisinin ortasında olanlar olmak üzere üç kısım insan türemiştir. İnananlar, inanmayanlar ve bir de bunların ortasında olanlar, kafalarına göre takılanlar, bazen doğrulayan, bazen doğrulamaya Ama biz elhamdülillah doğrulayanlardan, onlardanız. İnkar edenler de zaten biraz sonra kısa bazılarından örnekler vereceğim. O halde mucizeler Allah'ın izniyle, dilemesiyle, emriyle gerçekleşir. Hiçbir peygamberin kendi başından bir mucize ortaya koyması mümkün değildir. Çünkü mucize olağanüstü bir iştir. Beşerin yapabileceği bir iş değildir. Ancak sebepleri ve sonuçları yaratan kimdir? Allah. Değil mi? Bir şeyin olması için bir sebep ve onun olduktan sonra bir neticesi olur. İsmail, Osman, Davud, Abdullah, Rehbi kardeşlerim, Oğuz, Abdullah, İbrahim, yani Muhammed kanlı kardeşi, Musa, Mustafa. Bütün bunlar Allah diledikten sonra olur. Sebep ve sonuçları yaratan kimdir? Allah. Allah dilerse olmaz mı? Elbette olur. Ancak deli sabit olursa biz mucizeleri doğrularız. Öyle bazı sofilerin, tarikatçıların, efendilerin bir mucize adı altında veya keramet adı altında uydurduklarına inanmıyoruz. Tabii keramet ehli sünnetler cemaatta haktır o konulara geldiğimiz zaman onlara da değineceğiz. Peki Kur'an'da peygamberlerin mucizeleri var mı yok mu? Öncelikle mucizenin Kur'an'da olduğuna dair açık deliller koyalım mı? Koyalım. Bu mucize inkarcıları genelde aklanidir, akılcılardır. Ve Kur'an yetindiklerini iddia edenler Kur'an'daki tüm mucizeleri de akni olarak görürler, hissi olduğuna inanırlar, cismani ve fiziksel olduklarını doğrulamazlar. Mesela Salih Aleyhisselam'ın kavminin kendisinden bir mucize istediği zaman kayanın bir deve haline gelmesi hadisesi oldu mu olmadı mı? Açın Kur'an'da bu hadise vardır. Musa Aleyhisselam'ın asası vardı, attığında yılan oluyor muydu? oluyordu bütün canavarlar yutuyor muydu yutuyordu bu mucize hak mıdır haktır İsa Aleyhisselam ölüleri diriltir miydi diriltirdi Yine Musa Aleyhisselamın söylediği Abdullah Rahman denizden bunun üzerine Musa Aleyhisselam asasını denize vur diye vahyetip ve eyvallah 1210'su eee bu olasılığı her zaman çok bu da yine Çok güzel. Asasını vurdu kızıl deniz yarıldı ama Allah dinledi. Allah emretti. Allah istedi. Allah'ın emri doğrultusunda oldu. Allah böylece peygamberlerini teyit etti, destekledi. Düşmanları önünde onları güçlendirdi. Dikkat edin bütün mucizelerin amaçları peygambere desteklemek. Kavimleri önünde güçlendirmek. Müşriklerin hakka gelmelerini sağlamak amacıyla verilmiştir. Anlatabildik mi kardeşlerim? Bu anlattığımız mucizeler Kur'an'da var mı? O zaman Kur'ancıların mucizeyi inkar etmeleri bir batıl mıdır? Batıldır. Bu iddianın bir delili var mıdır? Yoktur. Peki. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ateş yakmadı. Bir mucize değil miydi? Yani şimdi biz Kur'an'da birçok mucizeleri burada zikretmeye kalksak zamanımız yetmez. Muhtasar bir şekilde bunlara değiniyoruz. Peki en büyük mucize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verildi. Hangi mucize? Kur'an. Nedir onun mucizesi? Hakka davet etmesi. Birçok insanlar onun aydınlığında doğru yolu buluyor. Onun rehberliğinde tevhide ulaşıyor. En büyük mucize Kur'an'dır. Bütün mucizeler bugün peygamberlerin bitmiştir. Ama Kur'an mucizesi kıyamete kadar baki kalacaktır. İşte bu yüzden en büyük mucize nedir? Kur'an onun nuru sönecek mi? Sönmeyecek. Onun ışığı her tarafı aydınlatacak mı kıyamete kadar? Şüphesiz ki işte en büyük mucize o zaman Kur'an'dır. Şimdi geldik bu mucizelerden bazılarını rikletmeye. Evet devam edelim. Allah Sedat hocam okusun biraz da. Selahattin evet. Tamam. Ve Abdullah de, kardeş sen devam et. Allah'ın Kur'an'dan sonra peygamberlerinin desteklediği en büyük mucizelerden biri de İsra ve Miraç mucizesidir. İsra ve Miraç. Nedir? İsra gece yürüyüşü. Miraç Rabbimizin Peygamberimize emriyle semanın üstüne yükselmesi, uruç eylemesi, yükselmesi, semaya doğru yükselmesi. Bu mucize hak mıdır? Haktır. İman ediyoruz, ediyoruz. Ehli sünnet ve cemaata göre İsra ve miraç sabittir. Kur'anla sünnetle sabit. Devam edelim. Ehli sünnet ve cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Uyanıkken ruhu ve bedeniyle birlikte seba'yı yükseltildiğine iman eder. Bu olay İsrail gecesinde gerçekleşmiştir. Kur'an'da da açıkça bildirildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. allah şöyle buyurmaktadır. Bir gece kendisine ayetlerimizin bir kısmını göstereriz diye. Resul Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. İsra'dır. Evet. Peki neden ehli sünnet vel cemaat özellikle İsra ve sonra da Miraç'ın hem aynı zamanda kardeşlerim ruhen hem de bedenen olduğunu söylemiştir. Neden? Çünkü birileri bunun sadece uykuyla gerçekleştiğini iddia ediyor. İnkar ediyor. Akli gerekçelerle bunu iddia ediyor. Çünkü akıl bir gece ansızın Mekke'den değil mi? Aynı zamanda Mescid-i Mescid Aksa'ya sonra oradan da yükseklere Sidret-ül Münteha'ya kadar ulaşmayı doğrulamıyor. Hatta en uygun olan rüyalar aleminde bazı şeyleri yaşadığımız gibi uyku halinde yaşanılan bir olay olduğuna ne yapıyorlar? inanıyorlar. O halde ehl Sünnet ve Cemaat'a göre hem ruhen hem bedenen hem ruh. Allah Resulü'nde ruhlar aynı zamanda bedenen cismen ısra ve sonra miraç gerçekleşiyor. Aklaniler sapıklar yani akılcı rasyonali zihniyetler ehni bidat dediğimiz zihniyetler burada ruhhen ve bedenen olmasını reddediyor. Bunun uykuyla gerçekleştiğini savunuyorlar. Bu da onların zaten bidatçı olduklarının apaçık bir delilidir kardeşlerim. Doğru mu? Bu bidatçiler son zamanlarda iyi türediler. Gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Allah'ın izni haklarından da geleceğiz. Acaba şey Yo, onlar özgürlüklerin bulunduğu bu ortamlarda biraz daha sapıklıklarını ifade etmekten hoşlanıyorlar. Bir de beyin bulandırmayı çok seviyorlar. Bakalım onların cesareti olduğu kadar bizler de Allah'a inşallah tevekkül ederek onlara yücümüzün yettiğince cevap vermeye İbrahim kardeşim devam edeceğiz. Devam edelim. Evet. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yükseltilmiş 7 yedinci kat semaya kadar çıkmıştır. Sonra bundan da öteye Allah'ın dilediği yere sidret münteaya kadar götürülmüştür ki burası Meva cennetinin yanıdır. Allah-u Teala ona dilediği şeylerle İtiram'da bulundu. Vahyedeceği şeyleri vahyetti ve onunla konuştu. Gece ve gündüz beş vakit namazı ona orada baskıldı. kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti ve cehennemi gördü. Yine melekleri gördü. Cebrail'i de Allah'ın onu yarattığı gerçek şekliyle gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi gördüklerini yalanlamadı. Aksine baş gözüyle gördüğü şeylerin hepsi gerçekti. Bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve Selleme diğer peygamberlerden daha büyük bir şerefe dair kılmak ve onun yice makamının hepsinin içinde olduğunu açıkça ortaya koymak içindi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytülmakt ise indi ve orada diğer peygamberler Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun İmam olup namaz kıldırdı. Tanger'i ağırmadan ağır önce Mekke'ye geri döndü. Bu konuda allah Teala şöyle buyurmuştur. Evet. Şu ana kadar söylenilen aslında bütün haberler hadislerde geliyor. Ve Bukhari'de ve Müslim'de özellikle İsra ve Miraç'la alakalı hadisler yazarsanız bulursunuz. Allah Resulü'nün hani meşhur Burak atına binerek değil mi? Ondan sonra Stretul Munteha'ya kadar ulaşması. Deminden beri aktarılan imamlara, alimlere, özellikle peygamberlere imam olması, her katta bir peygamberi görmesi, bütün bunlar cenneti görmesi, cehennemi görmesi ve bazı cennet ehline ve cehennem ehline şahit olması, bunların tümü baş gözüyle oldu. Bu baş gözüdür. Yani ruhen ve cismani bir şekilde bedenle oldu. Birilerinin rüyada uykuda olduğu iddiaları bir safsatadır ve batıldır. Peki şimdi Kur'an'dan ayet delil getireceğiz. Onlar Kur'an'daki o cenneti gördü, kalbi yalanlamadı, Sıtrat'un intahaya o cennetine kadar ulaştı. Bütün bunları hocam inkar mı ediyorlar? Hayır, inkar etmiyorlar. Kur'an'da geldiği gibi o Kur'ancılar akılcılar, İslamcı akılcılar diyelim bunlara. Çünkü akılcılar bir laikler oluyor, bir de akılcı Müslüman olduğunu iddia eden İslamcı akılcılar oluyor. Bunlar da belli bir noktada aklın değerli kardeşlerin sapıklığına düşebiliyorlar. Diyorlar ki evet Kur'an'da gelen bu bütün haberlerin hepsi doğrudur, iman ediyoruz. Ama baş gözüyle değil, rüyada olmuştur, uykuda olmuştur. Aramızdaki fark ne? Farkımız hani bazen reklamlar vardır, farkı fiyatı derler ya. <gülüyor> Bizim farkımız selef, onların farkı? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne telefi? Onlar telefte olamaz. Onlar akılcı, Sapı, saptırıcı ehl-i bidat zihniyetler. Bu ümmetin ashabının, tabiinin, tebe tabiinin ve dört büyük müştehit imamlarının iman ettiği yoldan sapmış ehl-i bidat insanlardır. Evet, bu ayeti de okuyalım inşallah. Bu konuda allah Teala şöyle buyurmuştur. Battığı zaman yıldızı an bolsun ki arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sapmadı ve batına inanmadı. O Arzusuna göre de konuşmaz. O bildirdikleri vahiyden başka bir şey değildi. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri. Cebrail öğretti. Ve yaratılışı melek doğruldu. Kendisi en yüksek ukuktayken sonra Muhammed'e yaklaştı. Yere doğru sarktı. O kadar ki birleştirilmiş iki ay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahdini bildirdi. Gözleri de gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyor? Ayet ne güzel söylüyor. Ayet ne güzel cevap veriyor değil mi? Siz de gördünüz kafanızda tasdik dediniz ve maşallah tasdik tebessümü yaptınız. Şimdi siz akılcılara diyor Rabbul Alemin veya sesimi şiiden tüm Kur'ancılar dinlesin. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Edebiniz, hayanız peygamberin gördüğünü yalanlamayı mı getiriyor? Değil mi? Bakın peygamber ve vesselamın gördükleri baş gözüyle oldu. Siz kalkmış bununla alakalı münakaşalar ediyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz miraç gününde bizim namazımız bize beş vakit olarak emrolundu. Doğru mu? Önceli vakit. Şimdi birileri gülecek. Bak bu diyorlar mutaassıp, mukallit diyecekler. Benim alakalı şu an bu konuşan diyecekler taklitçi. Güya Miraç gününde 50 vakit 5 vakite indiğini söylüyor. Hadis inkarcıları şimdi bizi işitince gülecekler, dalga geçecekler, alay edecekler. Ama bunlar haktır, iman ediyoruz. Evet 50 vakitli sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Rabbim 5 vakit indi. Bu da hadislerle sabit. Zaten miraçla alakalı gelen tüm hadisleri bunlar reddediyorlar. Sapıklar. Ehl-i bidat der. Devam edelim. Onun bir başka inişini... ...Sitretun Mütah'ın yanında görmüştü. Neva cenneti de onun yanındadır. Sitreyi kaplayan kaplamıştı. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü, hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Ne evet. Ki? 18. Evet. Bütün bu ayetler ve aynı zamanda hadisler bizim İsa ve Miraç olayını doğruladığımızın açık delilleridir. Şimdi diğer bazı mucizelerine gelelim. Aklanilerin, akılcıların ve mutezile ve aynı zamanda bazı eşari ve maturidilerin akılcı zihniyetlerinin inkar ettiği bu hadislere gelelim. Bunlar bizim iman ettiğimiz Ehl-i Sünnet'in Selefi Salih'inin iman ettiği mucizelerdir. Ancak birilerinin aklına zıttır bu. Kur'an'da kardeşlerim ben size bir soru sormak istiyorum. Aklı zıt olan şeyler var mı yok mu? Var. Ama teslim oluyor musunuz? Biz, ben size bir örnek vereyim. İsa neyse aman babasız doğdu. Hangi akıl ve kural ve insanın bir takım bilgileri ve tecrübeleri bir insanın babasız doğacağını ortaya koyabilir? Hiçbir akıl, hiçbir bilimsel veriler ve deneyler bir insanın babasız doğacağını ortaya koyamaz. Ispat edebilir mi? ödemez Peki, ashabı kef kaç yıl uyudu? 309, küsür diyelim. Allah razı olsun. Peki, 309 sene uyuyan bir insan olabilir mi? Peki uyudu, uyudu diyelim. Bunun yemesi, içmesi nasıl olacak? Akıl durdu, dondu akıl. Akıl işlevini yitirdi. Akıl sağdan dışarı atıldı. Akıl kırmızı kart gördü. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Akıl artık çalışmıyor. Çark etmiyor. Fena çuvalladı. Çark etti. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet. Hak çöktüğü gibi akıl da çöktü. Kardeşler. Peki. Nasıl dirildi geri bu insanlar? Allah'ın emriyle. Doğru mu? Yani peki Kur'an'da akıl İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte kaldığından haber veriyor? Değil mi? Nasıl bir insan ateşte kalırda da yanmaz? Söyleyin. Şimdi ben kaç tane delil getireceğim size? Kaç tane? Bu deliller neticesinde aklın bir rol olmadığını anlayacak mıyız? öyle bize bunlar var ya bunlar diyor bun nasçılar diyor bazı profesörler bu nasçılar diyor bu selefiler var ya da bu ehli hadis var ya diyor hayatımız boyu bizimle kavga ettiler diyor aklımızı diyor hep bir kemara koymaya bizi davet ettiler hayır biz aklı elbette onaylıyoruz ama sen nas'a karşı ayet ve hadise karşı aklı getirdiğin zaman biz diyoruz ki yapma böyle sen Allah'ın vahyini iptal ediyorsun aklını alıyorsun işte selefin Eylül Hadis'in karşı çıktığı nokta budur. İmam e, İbn-i ve bütün Selef imamlarının bir kaidesi vardı. Sahih akıl, doğru akıl, doğru akıl sahih bir nakle taarruz eylemez, zıt düşmez. Bana bir doğru akıl getirin, doğru düşünen bir akıl, inanın sahih nakli anlamada sıkıntı yaşamaz. Neden? Çünkü insanların akılları değişik değişik olduğu için o sahih nakli anlamada güçlük çekiyor. Bakın benim aklım İsra Miracı doğru diyor. Sizin gibi güzel salih Müslüman kardeşlerimin aklı da doğru diyor. Ama bazı geri zekalıların akılları kalplerinde olmadığı için başlarında olduğunu iddia ettiklerinden doğranamıyorlar. Bir tanesi var Sevan Nişanyan bu meşhur bir Ermeni asıllı diyor ki bu ülkenin diyor aklı başında olan insanları diyor ateist olmalı diyor. Olur diyor. Aklı başında olan diyor ateist olur. E tabi bizim aklımız başımızda değil, kalbimizde. Kur'an'da ve hadisler açıkça kalpte olduğunu haber veriyor aklın. Peygamber hadiste de demiyor mu? Bedende öyle bir aza vardır ki diyor o aza diyor düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O aza bozuk olursa bütün o da bozuk olur. İyi bilin ki o Allah ayette demiyor mu? Yine bir başka ayetlerinde mesela onlar için o kalp sahipleri için düşünecek diyor yollar var. Allah bakın kalbin düşündüğünü söylüyor. Akıl düşünür değil mi? Aklın katlı olduğunu Kur'an ve sünnet iddia ediyor. Ama felsefeciler, kelamcılar, akılcılar buna benzer bir takım ehl-i bidat bunları reddediyor. O halde akıl ölçek değil kardeşte. De. İnanın bu tartışma kadim bir tartışma değil. Günümüze kadar tartışılan bir meseledir. Ve bugün bu korunarak, yaşatılarak günümüze kadar getirilmiştir. Ve gençliğimiz bugün tehdit altındadır. Eh nadis selef olan Müslümanlar ehni yani sünnet kardeşler bunlara gereken cevapları vermeleri lazım. Evet Senat. Hocam, ee, zaten malumunuz şu anda bir uzay çağında yaşıyoruz. E, Astronotlar çıkıyorlar, geliyorlar oradan haberler Evet. Aynı akıl onun inkar etmesi gerekiyor. Çünkü evet. görmedim. Evet. Birisinin sözüyle ona inanıyor. Ve böyle böyleymiş diyor. Böyle böyle şeyler varmış diyor. O zaman benim akım onun da inkar etmesi gerekiyor. Evet, doğru. aklı öne süreceksek aklı her alanda görmediğimiz her şey için inkar etmemiz gerekiyor evet. o zaman demek ki akılcılar gerçekten gaflet içinde oluyor zaten akılcılar çuvalladılar yani tüm akılcılar çark etmiştir tüm akılcılar tarih boyu ehli sünnetin ehli adesinin karşısında mağlup olmuşlardı. Ee, şimdi inşallah şuna geçelim yani bu mucizelere evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer mucizelerinin bazıları şunlardır Ayın yarılması. Bu Allah'ın peygamberine peygamberliğinin delili olmak üzere verdiği büyük bir mucizedir. Bu mucize Mekke'de müşrikleri kendisinden mucize istemeleri üzerine gerçekleşmiştir. Evet Mekke müşrikleri açık bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da mucizeler isterlerdi. Ve nihayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine dua etti mucize vermesini istedi. Sonra Rabbim kendisine dedi ki müşriklerin olduğu bir topluluğun içerisinde işaret parmağını kaldır ve aya işaret et dedi. Ve Allah'ın emriyle o anda değerli kardeşlerim ay ikiye yarıldı. Bu mucize müşriklerin önünde gerçekleşti. Ebu Bekir Sıddak haber gittiğinde o Sıddık çok doğrulayıcı ismini oradan aldı. Ancak Mekke müşrikleri inkar ettiler. Ancak Mekke müşrikleri bununla kalmadılar. Acaba doğru mudur diye yollarda gelip geçen kervanlara böyle bir hadiseyi görüp görmediklerini sordular. Onların tümü tek bir ağızdan çıkar gibi evet böyle bir hadiseyi gördük dediler. Bu hadise gözle görülen bir olaydır. Yani bu öyle hayali bir olay değildir. Bazı sapık bidatçıların iddiaları gibi değildir. Muhammed Cabir, Abid el Cabir'i, Meşhur, 2010 yılında ölmüştür Mısırlı. Olsa gerek Allah alem. Ve büyük bir mucizi inkarcısıdır. Akılcıdır. Ve ayın yarılmasıyla biraz sonra bahsedeceğimiz bütün mucizeleri inkar ediyor. Hatta cennetin, cehennemin hayali olduğunu söylüyor. Cennet ve cehennem cinler mi şeytanlarmış bunların hepsi diyor. Aslı olmayan ancak hayali şeylerdir diyor. Yani ciddi anlamda akılcı. Sapıktır. Onun nezdinde sahih sünnet, sahih hadis gibi şeylere itibar etmek mümkün değil. Sadece Kur'an'ı bir veri olarak alıyor ve onu doğru diyor. Ve bu Muhammed, e, Abid el-Cabiri ciddi anlamda bidatçıdır ve hatta Allah muhafaza küfrün içine kadar düşmüştür. Çünkü bu gelen haberlerin hepsini yalanlıyor. O diyor ki, evet diyor, ayın yarılması Kur'an'da var sabittir ancak gelecekte olacak. Yani şimdi olmamıştır, geçmişte olmamıştır. Bu kıyamette olacaktır diye. Böyle bir teviller yapıyorlar. Bunlar zaten aşırı bir tevilcidir. Akıllarına bakın akıllarına zıt geldiği zaman da Kur'an'daki bazı konuları ne yaparlar Abdullah? Tevil, tevil ederler. O bir tevil yoluyla iptal etmeye kalkarlar. Demezler ki Allah haber verdiyse peygamber de bize sahih senetle bunu duyurduysa buna iman edelim demezler. Mustafa kardeşim inkar yolunu seçerler. Bu ayın yarılması haktır ve delille sabittir. İman ediyoruz. Evet. Az yemeğin çoğaltılması. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok defa gösterdiği bir mucizedir. Evet. Allah Resulü'nün az yemeği çoğaltması konusunda Allah'ın izniyle sabit delillerimiz var. Hudeybiye gününde. Ashab, abdest alacak su bulamıyor. içecek su bulamıyor. Peygamberin önünde bir kap su var. Allah Resulü abdest alıyor ve ashab yanına geliyor ya Resulallah. Bizim abdest alacak ve içecek suyumuz yoktur diyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elini kabın içerisine daldırıyor. Elini çıkarttığı andan itibaren kardeşlerim bir anda parmaklarından pınardan hani musluktan su boşanırcasına su boşanmaya başlıyor. Ashab suyu da içiyor abdestini diyor. alıyor. Diyor ki sahabi yani sahabi kardeşlerim o gün diyor biz 115 kişiydik bin kişi olsaydık bu bize yeterdi diyor 115 kişiydik eğer diyor bin kişi olsaydı bu bize yeterdi diyor hadis bu ve Müslim'de geliyor. Tabi akılcılar bunları kabul eder mi? <gülüyor> bir defa akıl der ki ya parmaklardan su fışkıracak içecek E cahiller Kur'an'daki aklın bile doğrulamadığı gerçekleri doğruluyorsunuz da peygamberden gelen bu haberleri nasıl doğrulamıyorsunuz? İşte bu akıl sizi mahvetti. Yarın nasıl sarsılacağınız bir gün gelecek. O gün sarsılacaksınız. Aklınızın bir ilah konumuna getirildiğini anlayacaksınız. Mabut olan bir akla nasıl tattığınızı çok iyi anlayacaksınız. Aklı vahid terk ederek, aklı öne sürüp vahiy terk ederek büyük bir bidatçı hatta küfre kadar düştüğünüzü göreceksiniz. Devam edelim. Suyun çalması... Mübarek parmakları arasından suyun pışkırması ve yemek yerken yemeğinin tespih etmesi. Bunlar Peygamberimizden çokça görülen mucizelerdendir. Evet bütün bunlar yani hadislerde sabit bir şekilde sahih olarak geliyor. Evet hastaları iyileştirmesi ve sahabilerden bazılarının baktığı bir ilaç olmaksının onun elinden şifaya kavuşmaları. Evet biz hani bazı böyle mucizelere deliller getiriyoruz ki kaynaklar en azından kalpleriniz mutmain olsun. Eğer biz bütün bunların delillerini getirirsek vaktimizi de bayağı açtık şu an 1 saat 10 dakika sohbet vermişiz sizlere de sıkıcı olmayalım. Hayber günü Yezid İbni Ebi Abid yaralanmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulallah böyle bir yaran vardır dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yarasını üfledi bir müddet sonra geçti. Bu hadis Bukhari'de 4216'ın o hadiste geliyor. Yine Hayber günü biliyorsunuz Ali bin Ebi Talib'in gözünden ağrısı vardı. Allah Resulü çağırttırdı. Ben kısa ve muhtasar olarak anlatıyorum. Ve sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam gözüne tükürüğünü çaldı ve iyileşti. Ve o gün sancağı Ali bin Ebi Talib'e verdi. Bütün bunlar bakın Buhari'de 4.210 no'la hadiste geliyor. O halde biz ehl sünnetiz bu kaynaklara iman ediyoruz. Ancak aklın aklın önüne alanlar bu mucizelere iman etmiyorlar. Demin de dedik. Neden? Çünkü akla ters görüyorlar. Ve zaten İslamiyetle teslimiyet dini olduğu için biz doğruluyoruz ya. Onlar akla teslim oluyorlar. Biz vahyet teslimi oluyoruz. Devam edelim. Hayvanların ona karşı edepli ve saygılı olmaları, ağaçların ona boyun eğmesi ve nübüvvetten önce taşların ona selam vermesi. Hayvanların edepli olması deyince aklımıza o deve misali geliyor mu peygamberimizin? Hani o üzerine yük yüklendiği zaman o deveye Allah Resulü'nün onlara güzel muamelede bulunması. Sonra kütüğün inlemesi. Biliyorsunuz bunları. kötü inliyordu Ya hocam odun bile inler mi ya? Yeter demeyin. Ya aklım, akıl bunu almaz demeyin. Aklın almadığı nice şeyler vardır. Allah muhafaza. O halde kardeşler biz bunların hepsine iman ediyoruz. Ben size bunları çeşitli bazı fırkalardan da haber vererek bilinçlendirmeye çalışıyorum. Öyle kuru kuruya geldi biz bunları doğruladık demiyoruz. Neden muhalifler bunlara iman etmiyor? Onları da sizlere hatırlatıyorum. Evet. Namazda önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları görmesi, yemesi için önüne konan koyun budunun konuşup zehirli olduğunu söylemesi, bazı gayri olayları haber vermesi, kendisinden uzak yerlerde meydana gelen olayları anında haber vermesi, her meydana gelmemiş bazı galibi olayları önceden bildirmesi ve daha sonra da bu olayların onun haber verdiği şekilde gerçekleşmesi. Hani Rumların fethi, Sasanilerin fethi, İran'ın ile alakalı değil mi? Hendek Muharebesi'nde Peygamberimiz bir taşa vurduğunda ışıklar sıçramıştı. Her bir nurun ışığın bir yerin fethinden haber vermişti. Sahabe diyor ki biz Peygamberin vefatından sonra haber verdiklerinin hepsini gördük. Allah Resulü Peygamberimiz Allah'ın emriyle, vahyiyle o gelecekten haber veriyordu. Yoksa Allah kendisine bildirmeden bir insanın gelecekten haber vermesi kayıptan, kendi kafasından bir şey uydurması mümkün değildir. Doğru değil. Ama Allah izin verirse sebep ve sonuçları bilen, yaratan, gelecekte ne olup olmayacağından haberdar olan kimdir? Allah. Bunları bilir. Evet. Genel olarak duaların kabul edilmesi ona ihanet eden ve karşı çıkan bazı şahısların allah Teala tarafından hemen cezalandırılmaları... Hani Mekke'nin önünde iki tane insan, iki düşman anlaşmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öldürmeye gidecekler, suikast tertipleyecekler. Biri diyor ki benim aileme sen bak ben gideyim bu Muhammed'i öldüreyim diyor. Ancak Allah Resulü'nün yanına yaklaştığında Ömer İbn-i Hattab, Adubullah dediğimiz Allah'ın düşmanını tanıyor, yakasından tutuyor, Peygamber'in huzuruna getiriyordu. Allah Peygamber'i ona doğru söyle demesine rağmen o yalan söylüyordu. En sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki sen Mekke'de, Kabe'nin önünde böyle böyle konuşmadın mı? Diyordu ki vallahi benim bu konuşmamı iki kişi biliyordu, üçüncü Allah'tı. O zaman sen Allah'ın bir Resulüsün, şahadet ederim ki enna ilahe illallah, enna Kısa ve öz anlatıyorum. O halde bütün bunlar düşmanlarını böyle rezil ettiğini değil mi? Allah da kendisine vahiy ile onların konuşmalarından haber veriyor mu? Geçmişten mi gelecekten? Feyhandar aleyhisselam Rabbimin izniyle emriyle dilemesiyle bilgi sahibiydi. Evet. Ona sözüne ya da emir ve yasaklarına saygı, saygı göstermeyenlerin cezalandırılmaları Allah-u Teala onu koruması ve düşmanlarının ona zarar vermelerini önlemesi. İşte o güzel çarpıcı bir örneği dinleyelim. Evet. Ebu Hureyri radiyallahu anh'ın şöyle dedi rivayet edilmişti. Ebu Cehil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''Sizin aranızda yüzünü toprağa sürüyor, secde ediyor mu?'' diye sordu ona. ''Evet'' cevabı verdimçe de şöyle dedi. ''Lat ve huzaya yemin olsun ki, eğer onu böyle yaparken görecek olursam, hiç şüphesiz ya onun boynuna basacağım ya da yüzünü toprağa bulayacağım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un devamla diyor ki, Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yanına gitti onun boynuna basmak istedi ise de birden elleriyle kendini korumaya çalışır, çalışır bir vaziyette arkası dönüp kaçtı. Ona neyin var? Ne oldu? diye sorduklarında şöyle cevap verdi. Benim de onun arasında içi ateş dolu bir eldek yine çok korkunç şeyler ve kanatlar vardı. Bununla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer bana yaklaşmış olsaydı melekler onu parça parça ederlerdi. İmam üstün. Evet, la'udena minni lahtafathu al-malaiikatu udwan udwan. Eğer bana yaklaşmış olsaydı melekler onu parça parça ederdi. Peygamber Hazreti Vesselam selam söylüyor. hadis Müslüm'de geliyor. O halde peygamber düşmanlarını Allah peygamberin düşmanları da ne yapıyordu? Böyle bertaraf ediyordu ve onları değerli kardeşlerim mağlup ediyordu. Bir de burada dip notlarda güzel bazı temel bilgiler var. Onları da okumanızı sizden rica ediyorum. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bir izniyle Rabbim izin verirse ahiret gününe imana değineceğiz. Bir de kıyametin küçük alametleri var bu batta. Bakalım bu hünkârcıların nasıl intihar ettiklerine, kıyametin alametlerine değineceğiz. Subhane <gülüyor> kallahu ve bihamdik eşfed ilahe illa ve ileyk. الشرق فالكون نور واضية، املئ الأفق خيراً وسلام، ترتوي فالكل يروى في العطاء، املئ الأفق خير.